Yiğit Kurşun Asker Küçük bir oğlan çocuğuna doğum gününde bir kutu armağan etmişler. Çocuk merakla kutuyu açıp bakmış... ''Aha kurşun askerler!'' diye bağırmış sevinçle. Gerçekten de kutunun içinde 25 tane kurşun asker varmış. Hepsi de kardeşmiş. Kollarında tüfekleri varmış. Üniformaları kırmızı maviymiş. Küçük çocuk kurşun askerleri masaya dizmiş. Askerlerden biri ötekilerden farklıymış... Onu kalıba dökerlerken kurşun yetmediği için tek bacaklıymış bu asker. Masadaki öbür oyuncakların arasında bir de saray varmış. Sarayın kapısında minik güzel bir balerin kız duruyormuş. Tek bacaklı kurşun asker balerin kızı çok sevmiş. Sabaha kadar gözlerini ayıramamış ondan. Onunla mutlaka tanışmalıyım diyormuş. Sabahleyin küçük çocuk kurşun askeri pencerenin önüne koymuş oynamak için. Ama nasıl olduysa pencere birden açılmış... Kurşun asker tepetaklık aşağı yuvarlanmış. Küçük çocuk hemen aşağı koşup aramış kurşun askeri. Ama görememiş. Kurşun asker buradayım diye bağırsa görebilirmiş onu ama kurşun asker bağırmayı kendine yakıştıramıyormuş. Derken yağmur yağmaya başlamış. Yağmur dinince iki çocuk gelmiş kurşun askeri bulmuşlar. Gazete kağıdından bir kayık yapmışlar. Kurşun askeri içine koyup kayıyı yürütürmeye başlamışlar. Birden Kaldırımın kenarındaki delikte taşın altına sürüklenmiş kayık, ortalık kararmış. Kurşun asker nereye geldim acaba diye düşünmüş. Kayık hala sürükleniyormuş. Derken bir su faresi çıkmış karşısına. Su faresi ey pasaportun var mı? Pasaportsuz geçmek yasaktır diye bağırmış. Kurşun asker sesini çıkaramamış. Su faresi tutun yakalayın diye bağıra dursun. Akıntı daha güçlermiş. Kayık bir dereye doğru sürüklenmiş. İçine su dolmaya başlamış, neredeyse batacakmış. Kuşun asker boğazana dek suyun içinde kalmış. Az sonra kayık batmış. Suya yuvarlandığı anda büyük bir balık kuşun askeri yutuvermiş. Kuşun asker hiç korkmamış. O anda minik balerin kızın yanında olmayı çok istiyormuş. Bir ara balık çırpınmaya başlamış, sonra hareketsiz kalmış. Aradan zaman geçmiş, Kuşun asker balığın karnında bir ışık görmüş. Derken ortalık iyice aydınlanmış, bir ses ''Aa kurşun asker!'' demiş. Meğer balığı yakalayıp pazarda satmışlar, balığın karnını mutfakta kocaman bir bıçakla yarmışlar. Anlayacağınız kurşun asker yine o eski evindeymiş şimdi. Çocuklar onu yine masaya koymuşlar, oynamaya başlamışlar. Kurşun asker balerin kızı görmüş, bakışmışlar, birbirlerine hiçbir şey söylememişler. Küçük çocuklardan biri her nedense kurşun askeri kaptığı gibi sobanın içine atıvermiş. Kurşun asker balerin kıza son kez bakmış alevlerin arasında. Gittikçe eridiğini duyuyor ama hala tüfeğini elinde tutuyormuş. Derken kapı açılmış, rüzgar balerin kızı kavradığı gibi sobanın içine kurşun askerin yanına uçurmuş. Balerin kız alev alev yanıp yok olmuş. Kurşun asker de ermiş. İsmecik kız ertesi sabah sobanın külünü alırken minicik bir kurşun kalp halinde bulmuş bizim yiğit kurşun askeri. Minik balerin kız